İmam Kastalani, bu hadisi şerifi şerh ettiği zaman üç tavsiyede bulunmaktadır. A. Bilgisiz amel Hristiyanların, amelsiz bilgi Yahudilerin, ilimle Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme uymak Müslümanların yoludur. Binaenaleyh Müslümanın yolunu seç. B. Pers ve Roma'nın hükümleri, siyasi görüşleri hırs ve hasetten ibarettir. Hayatı içtimaiyenin korunmasında hırslı ve hasetli değil, vefadar ve fedakar ol. C. Yahudi dünyasını ahireti üzere tercih etmiş, Hristiyan ahiretini dünyasına tercih etmiş. Öyleyse sen de ahiretini tercih et, dünyanı da unutma. Böylece onlara muhalefet etmiş ve yollarına uymamış olursun. Bu hadis ve İmam Kastelani'nin nasihati, bize birinci nasihattir. Bu nasihati üç kelimeyle ifade etmek mümkündür. Ey aziz Müslüman kardeşim! İslam'a aykırı olan bütün örf ve adetleri terk edelim. İnandığımız gibi yaşayalım. Birbirimize ben öleyim sen yaşa, ben çalışayım sen ye diyelim. Böylece şehadet ve gazilik mertebesi kazanılır.